26. Konu, Umeyr bin Vehbe el-Cumhi'nin daveti ve Müslüman olması Umeyr bin Vehbin Safvan bin Ümeyye ile olan hadisesi, Umeyr bin Vehbe el-Cumhi Bedir hadisesinden az bir zaman sonra Safvan bin Ümeyye'nin hicrinde, yani Kabe'de ona tahsis edilmiş olan yerde oturuyorlardı. Umeyr, Kureyş'in şeytanlarından birisi olup Hazreti Peygamber ile eşhabına eziyet edenlerdendi. Hazreti Peygamber Mekke'de iken onun elinden az çekmemişti.